أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أمالنا من يهده الله فلا مدله له ومن يدل فلا حديه له وإشهد أن لا إله إلا الله وإهده لا شريك له وإشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أستغال حديثة كتاب الله وخير الهدية لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم ve şerr-i umuri muhtasasetha ve kulli muhtasasetin bid'a ve kulli bid'atin zalale ve kulli zalaletin finner. Bugün inşallah ahiret gününe iman konusundayız. Ahiret gününe iman etmek imanın 5. rüknüdür. Bu esas pek çok yerde Allah'a iman ile birlikte zikredilmiştir. Tebe suresi 18. ayetinde Allah'ın mescitlerini ancak Allah'ı ve ahireti tasdik eden, namazı gereği gibi kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden çekinmeyen müminler bina edip şenlendirir. İşte onlar cennete ve diğer ümmetlerine kavuşmayı umabilirler. Diğer ümmetlerine kavuşmayı umabilirler. Bakara 62'de iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiiler, her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve ameli salih işlerse Elbette onların rapleri yanında mükafatları vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi kendilerini üzecek bir şeyle de karşılaşmazlar. Bu ahirete imanın ne kadar ehemmiyet arz ettiğini göstermektedir. Yani Allah iman ile birlikte zikredilmesi. Çünkü ahirete iman olmaksızın imanın hakikatine ulaşılmış sayılmaz. Bu esas üç önemli meseleyi içerir. Birincisi... Cennet ve cehenneme iman ile kıyamet gününün korkutucu olaylarını kabul etmek. Efendim? Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu Var abi bizdeyiz inşallah. Evdeyiz inşallah. Hı -hı. He tamam inşallah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Birincisi, cennet ve cehenneme iman ile kıyamet gününün korkutucu olaylarını kabul etmek. Kıyamet günü ile de kast edilen yeniden diriliş, hesap, ceza ve ödüllendirme. İkinci husus, kabir azabı ve nimetine iman etmek ile berzah hayatını kabul etmek. Üçüncüsü, kıyamet alametlerine iman etmek. Ahiret gününe iman içerisinde yer alan en önemli hususlardan biri, Cennet ve cehenneme iman ile buralarda görülecek nimet ve azapları kabul etmektir. Burada da üç konu söz konusudur. Üç durum söz konusudur. Birincisi cennet ve cehennemin her ikisi de şu an yaratılmış durumdadır. Kur'an'da şöyle bulunmaktadır. Ali İmran 133'te Rabbiniz tarafından bir mağfirete Genişliği göklerle yer kadar olan ve muttakiler için hazırlanmış olan bir cennete doğru yarışırcasına koşuşun. Dolayısıyla cennet şu an hazırlanmış bulunmaktadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. ''Cennete girdiğimde orada bir kasır gördüm. Burası kim için yapılmış?'' diye sordum. Ömer bin Hattab için dediler. Girmek istedim ama senin kıskançlığını hatırlayınca vazgeçtim. Bunun üzerine Ömer radiyallahu anh ağladı ve ''Ey Allah'ın Resulü sana karşı kıskançlık olur mu?'' dedi. Bunu Bukhari ve Müslüm rivayet ederler. Diğer bir hadiste şu kayıtlıdır. Sidre'ye yükseltildiğimde baktım ki dört adet nehir var. Bunların ikisi açık, ikisi gizli. Açık olanlar Nil ve Fırat, gizli olanlar ise cennetteki iki nehirdir. Bu da Bukhari'nin rivayeti. Mesruhtan rivayet edildiğine göre o e, Abdullah bin Mesud'a Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Bilakis onlar hayatta olup Rab'lerin katında yaşarlar, rızıklanırlar. Ayeti sorulduğunda yani Ali İmran 169. ayeti sorulduğunda şu yanıtı vermiştir. Aynı şeyi biz de Allah Resulü ve Vesselam'a sormuştuk. Şehitlerin ruhları yeşil kuşların karnındadır. Onların arşi asılı kandilleri vardır. Diledikleri gibi cennette serbestçe dolaşır. Sonra o kandillere geri dönerler buyurdu. Bunu Müslim, Tirmizi, İbn-i ve Darimi rivayet etmiştir. Allah Teala Cennem hakkında Ali İmran suresi 131. ayetinde şöyle buyurmuştur. Hem kafirler için hazırlanmış bulunan o ateşten korunun. Cehennem şu an hazır ve yaratılmış durumdadır. Nuh suresi 25. ayette aynı şeyi göstermektedir. Şöyle buyurulur. ''Hasılı birçok suçlar sebebiyle suda boğuldular ve cehenneme tıkıldılar. Allah'a karşı kendilerine yardım edecek bir tek yardımcı bile bulamadılar.'' Bu ayetlerde cennetin ve cehennemin yaratılmış hazır bulunduğu bildiriliyor. Güneş tutulması ile ilgili hadiste ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu bildirilmektedir. Müslim'in ve Ahmet bin Hanbel'in rivayeti bu. Size vaat edilen hiçbir şey yoktur ki ben onu şu namazımda görmüş olmayayım. Sizi temin ederim ki bana cehennem getirildi. Bu ateş yalımı bana dokunur korkusuyla geriye çekildiğimi gördüğün sırada oldu. Hatta oradaki çomaklı adamın ateş içinde bağırsaklarını sürdüğünü gördüm. Vaktiyle hacıların paralarını çomağıyla çalardı. Eğer malının çalındığını anlayan olursa çomağın, çomağıma takıldı derdi. Farkına varan olmazsa alıp götürürdü. Ben orada kedi sahibi kadını da gördüm. Vaktiyle kedisini bağlayarak aç bırakmıştı. Yerin haşeratından yemesine de müsaade etmemişti de hayvan açlıktan ölmüştü. Sonra bana cenneti de getirdiler. Bu da eski yerimde durunca kadar ilerlediğimi gördüğünüz sırada oldu. Yemin olsun ki elimi uzattım. Siz göresiniz diye cennetin meyvelerinden koparmak istiyordum. Sonradan bunu yapmamayı düşündüm. İşte bu surette size vaat edilen her şeyi ben bu namazımda görmüş oldum. Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş. Elbani'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Bu hadisten çıkan bazı hükümler var. Bukhari bunu muhtasar rivayet etmiş. E, namaz esnasında cehennemin kendisine gösterildiği şeklinde. Bukhari e, bu hadisi... Ateşe karşı namaz kılması halinde, kıble ateş bulması halinde bunda hiçbir kerahat olmadığına delil getiriyor. Şu rivayet içerisinde lafzından anlaşılan bir manada var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ileri geri hareket ediyor, yürüyor. Bunda namazda yürümenin, kıbleyi değiştirmeden yürümenin namazı bozmadığına bir delalet var. Cennet şu an semada vardır, cehennemde vardır fakat uzaktadır. mı vardır demin? Evet. Kutsi hadise göre allah Teala şöyle buyurmuştur. Kulumun kitabını yerin en aşağısında, en aşağılık yerde, Sicci'nde yazın. Estağfurullah ben az önce e, okuduğum hadis Müslim ve Ahmet bin Hanbel'in rivayetidir. Bu sadece Ahmet'in e, rivayet ettiği bir hadis. Cennemin yerini Rabbimiz bilmektedir fakat semada olmadığı kesindir. Yani cehennemlik kulun Sitchin'de kaydolduğu, bunun da yerin en aşağısında olduğu bildiriliyor. Cennet ve cehennem ebedidir. Cennet ve cehenneme iman konusunda, şey, ahirete iman konusunda cennetin ve cehennemin halen var olduğunu inanmak ve bunların ebedi olduğuna inanmak da dahildir. Bu konuya cehmiye muhalefet etmiştir. Ve her ikisinde ebedi olmadığını söylemiştir. Günümüzdeki cehmi mi artık mutezili mi yoksa şia mı? Selam. Ee, aleyküm ve rahmetullah. Şimdi. Hangi itikattan olduğunu bir türlü kestiremeyen fakat ehli sünnetten olmadığı kesin olan zaman zaman küfür, İçer'in sözlerle karşımıza çıkan Mustafa İslamoğlu da bundan senelerce önce şu ifadeyi kullanmıştı. Sonsuz olan sadece Allah'tır, cennet ve cehennem ise yaratılmıştır. Bunlar sonsuz olamaz diye akli bir e, yorum getirerek her ikisinin de sonsuz olamayacağını iddia etmişti. Daha sonra işte i̇bn Teymiye'nin de cehenneme ebedi değildir dediğine dair söylentiler çıkmaya başladı. İbn Teymiye bu konuyla ilgili bir risalesi var. Cennetin ve cehennemin ebediliği diye. Buna dair bir risalesi var. O risalesinde cennetin ebedi ebedi olduğunun kesin olduğunu fakat cehennemin ebediliği konusunda ise sahabeden, tabinden bazı nakiller geldiğini söylüyor. Yani e, cehennemin ebedi olmayacağı, bir gün cehennemin sonunun geleceği e, şeklinde. Fakat bu görüş reddedilmiş bir görüştür. i̇bn Teymiye bu görüşü reddetmediği için, reddetmeden zikrettiği için bazıları i̇bn Teymiye'nin bu görüşü ikrar ettiğini zannetmişler. Fakat i̇bn Teymiye orada sukut edip geçiyor. E, sahabe ve tabiinden böyle bir nakil geldiğini iletmekle yetiniyor. Fakat bu nakil e, değerlendirildiğinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den, Hasan-ı Basri'den buna benzer sözler geliyor. Bu rivayetler isnad olarak sağlam değil. İkincisi, lafız itibarıyla kast edilenin, yani Ömer radıyallahu anh bir gün cehenneme kapılar vurulur, kimse kalmaz dediği, cennette kimse kalmaz dediğine dair bir söz. Burada kas edilenin eğer sahihse Ömer Rabbin Hattab radıyallahu anh kast ettiğinin tevhid ehli, günahkar mümin kullar hakkında olduğuna yorumlarız. Çünkü e, bu konuda ayetler ve hadisler kesin bir şekilde cennetinde, cehenneminde ebedi olduğunu bildiriyor. Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolda olan odur. Kimi şaşırtırsa artık Allah'tan başka ona hami ve yardımcı bulamaz. Kıyamet günü onları kör, sağır ve dilsiz olarak yüzü koyun haşrederiz. Varacaklar yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça onlara çılgın alevi artırırız. İsra suresi 97. ayet. Yani cehennemin ateşi zayıfladıkça onun ateşini, alevini artırırız buyuruyor. Buna göre ateşi hiç sönmeyecektir. Çünkü Rabbimiz onu sürekli yenileyecektir. Hadislerde onun bir gün yok olacağını göstermemektedir. İbn-i istidlal ettiği ve cehennemin bir süre sonra boş kalacağını bildiren hadislere gelince bunların senetleri zayıftır. Ayrıca cehennemin sadece Müslüman günahkarların kalacağı, en üst tabakasının boş kalacağı söylenmekte olup, tamamen yok olacağı kastedilmemektedir. Rabbimiz cennet hakkında da şöyle buyurmuştur. Nisa Suresi 57. Ayetinde ''Fakat iman edip güzel ve makbul işler yapanlar ise ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Onların orada tertemiz eşleri olacak. Hem onları nimetleriyle sahiyeban edecek bir gölgeliğe yerleştireceğiz.'' buyruluyor. Cennette ölümün kesildiği yani ile ilgili rivayet ise müstevizdir, meşhurdur. Bu Bukhari ve Müslim hadisi. Ölüm alaca bir koç suretinde getirilir. Önce ''Ey cennet ahalisi'' diye bağırılır. Onlar başlarını kaldırırlar. Sonra ''Ey cehennem'' ahalisi diye bağırılır. Onlar da başlarını kaldırırlar. Sonra sorulur. Bunu tanıdınız mı? Nedir bu? Hepsi birden evet tanıdık. Bu ölümdür derler. Koç yatırılır ve kesilir. Arkasından da önce cennetliklere Ey cennetlikler artık size ölüm yok denir. Sonra cehennemliklere Ey cehennemlikler bundan sonra size de ölüm yok denilir. Hilmi abi aradıydı. Beni aradı, işten direkt. Evet, tamam. Son bir Allah Teala cehennemlikler hakkında da şöyle buyuruyor. Ala suresi 13. ayetinde. Orada artık ne ölür ne de rahat yüzü görür. Cehennemlikler ehli için böyle buyruluyor. Cehennemlikler orada ne ölecek ne de rahat yüzü göreceklerdir. Cennetlikler ise orada ebedi yaşayacaklardır. Cehennemlikler bir türlü azapları bitmeden türlü türlü azaplarla rahat yüzü görmeden yaşayacaklardır. Ebedilik kaydı hem cennetlikler hem de cehennemlikler için vardır. Mesela şu ayetlerde bu durum açıkça görülüyor. ahsap 64-65. ayetleri Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara harlı bir ateş hazırlamıştır. Onlar onun içinde devamlı kalacak ve kendilerini koruyan veya yardımcı olan kimse bulamayacaklardır. Nisa 57. ayetinde de Fakat iman edip güzel ve makbul işler yapanları ise ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Onların orada tertemiz eşleri olacak. Hem onları nimetlerle sahiban edecek bir gölgeye yerleştireceğiz. Diğer bir husus Cennetteki hissi ve manevi nimetler ile cehennemdeki hissi ve manevi azaba iman etmek gerekir. Zira bazı kimseler cennetteki nimetler ile cehennemdeki azabı manevi sayarlar. Yani hissi kısmını kabul etmezler. Mesela cennette içecek ve yiyecek olmadığını, içkiden, baldan, sütten ve sudan yaratılmış hakiki nehirler bulunmadığını söylemektedirler. Yani Rabbimiz bizi teşvik için sevdiğimiz şeyleri vaat ettiği halde bunları vermeyecekmiş. Bu açıkça küfürdür. Bazıları da azabın hakiki olmadığını savunmaktadır. Burada sadece vaidin söz konusu olduğunu, yani bir tehdidin söz konusu olduğunu iddia etmektedirler. Hiç şüphesiz bu da küfürdür. Çünkü Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Nisa 56'da Ayetlerimizi inkar edenleri yarın cehenneme sokacağız. Derileri kızarıp yandıkça yerine taze deri yaratacağız. Ta ki cezalar olan azabı iyice tatsınlar. Şüphesiz ki Allah azizdir ve hakimdir. Aslında azap ve nimetlerin manevi olduğu yöndeki iddia Hristiyanlara aittir. Saad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh da bunu ifade etmiştir. De ki, işleri yönünden ahirette en büyük kayba uğrayanların kimler olduklarını bildireyim mi? Onlar o kimselerdir ki, dünya hayatında yaptıkları işlerin karşılıkları hep boşa gidecektir. Halbuki kendilerinin güzel güzel işler yaptıklarını sanırlar. Kev suresi 103-104 Bu ayetin ile ilgili olarak sağda. Sa'd bir Ebi Vaklasa, burada Harurilerin mi kast edildiği sorulunca bunların Yahudi ve Hristiyanlar olduğunu söylemiştir. Yahudiler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tekzip etmiştir. Hristiyanlar ise cenneti inkar etmiştir. Orada yemek ve içmek yoktur demiştir. Evet bu rivayet Bukhari tarafından nakledilir. Cennette yemek ve içmek yoktur diyenler esasen cenneti inkar etmiş olurlar. sufilerde Cennetteki hissi ve manevi nimetleri bir nevi inkara yönelmişlerdir. Şöyle derler. Allah'ım cennetteki nimetler için sana kulluk ediyorsam beni onlardan mahrum bırak. Cennemden korkarak kulluk ediyorsam beni oraya sok. Yani bu sözler Rabiatül Adeviye'den bunun gibi çağızlardan e, rivayet edilir. Sufiler tarafından kullanılır bunlar. Yani ne cennet için ne cennemden korktuğum için sadece Allah için gibi bir ifade. Ee, bu açıkça bir sapıklıktır. Ee, Rabiatül adeviyeye nispet edilse de söyleyip söylemediğini gerçek manada bilmiyoruz. Ancak bunu söyleyeni mutlaka sakındırmak gerekir. Zira Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Enbiya suresi 90. ayeti Onun da duasını kabul buyurduk. Ona Yahya'yı armağan ettik. Bunun için de eşini çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koştur, iyilikte yarışır hem ümit hem endişe içinde bize yakarırlardı. Gerçekten bize derin bir saygı gösterirlerdi. Bu peygamberlerin vasfı. Peygamberler neymiş demek ki? Yani bu bu konudaki tavrı. İyilik için yarışır, hem ümit beslerler Allah'ın nimetleri hakkında. Aleykümselamünaleyküm. Hem de azaplar hakkında korku içerisindedirler.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 Burada hem Enbiya 90. ayeti hem de bu son 3 ayetle birlikte şunu anlıyoruz. Hem cennet için bir teşvik söz konusu hem de cehennemden bir sakındırma söz konusu. İnsanın bunlardan korkması vaciptir. Cennemden korkması cennetin nimetlerini talep etmesi vaciptir. İşte sufiler bu noktada yanılarak ne demişler? Kim cennet için... Rabiatul Adaviyye'den mesela e, nakledilen sözde onun böyle dediği anlatılır. Kim cennet için ibadet ediyorsa alayım elime bir balta, cennetin tuğba dallarını, ağaçlarını keseyim. Kim de cehennemden korktuğundan ibadet ediyorsa bir kova su alayım gideyim söndüreyim gibi. Böyle Allah'ın azabını hafife alıcı, nimetlerini küçümseyici ifadeler kullanmışlardır. Bu ifadelerden Allah'sınız. Bu apaçık bir sapıklıktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bir sahabeye namazda neler okuduğunu sorunca sahabi tahiyyat duasını okuduktan sonra Allah'ım cennetini istiyor cehenneminden sana sığınıyorum dediğini söylemiş ve ben senin ve Muaz'ın yaptığı gibi dua edemiyorum demiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da biz de cennet ile cehennem üzerine dua etmekteyiz zaten buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile zaten e, namazda okumamızı emrettiği dualardan birisi ne? Allahümme inni eûzuke azabil kabr ve min azabil nari yani azab. kabir azabından cennet azabından sığınmak peygamber aleyhissatü vesselam namazında bunu yapardı işte ölümün hayatın fitnesinden evet. deccal fitnesinin evet. şerrinden diyerek devam ediyor bunu da namazlarında okumasını müminlere emrederdi yani bu duayı okumak vaciptir birisi de çıkıp az önce sufilerden naklettiğimiz söz gibi bir söz söylemesi Allah azze ve celalenin resulüyle gönderdiği dine tamamen muhalif bir söz olur. Peygamber Aleyhissatü vesselam'ın en çok yaptığı dua Rabbimiz bize dünya ve ahirette güzellikler ihsan et bizi cehennemden koru duasıydı. Rabbena atina fi'd dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. İşte bu dua. Bunu Buhari ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. O halde hissi ve manevi nimetlerin talep edilmesi caiz değildir denilemez. Allah'ın yüzünü görmek, sözünü işitmek ve ona yaklaşmak şeklindeki nimetler ile hissi nimetleri birbirinden ayırmak doğru değildir. Ben cenneti değil Allah'ı istiyorum demek caiz değildir. Kehf Suresi 110 ayetinde şöyle buyuruluyor. De ki ben sadece sizin gibi bir beşerim ancak şu farklar ki bana sizin ilahınız tek ilahtır diye vahyediliyor. Artık kim Rabbine ahirette kavuşacağını umuyorsa makbul ve güzel işler işlesin ve sakın Rabbine ibadetinde hiçbir şey ona ortak koşmasın. Bu ayette Allah'a şirk koşulmaması istenen şeylerden birinin de cennet olduğu savunulamaz. Cennet istemeyi şirk saymak büyük bir sapıklıktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerin şirk koştukları iddia edilmiş olur eğer böyle bir şey söylenmiş olursa. Zekeriya ailesi Hakeza az önce Enbiya 90. ayetinde okuduk. Zekeriya ailesi de e, Allah'ın nimetlerini ister, cehennet, a, azabından sakınırlardı. Bun, ona dair dua ederlerdi. Bunu söylemek kesinlikle küfürdür. O halde iki nimetin arasında ayırmak mümkün değildir. Cennete girmeyen Allah'ın yüzünü göremeyecek zaten. Rabbimiz cennette bütün hissi nimetleri yaratmıştır. Meyveler, kuş eti, tatlı su, yemek, içecek kadın, hülasa Rabbimizin zikrettiği bütün hissi nimetler cennette olacaktır. Cennetteki nimetlerin en büyüğü Rabbimizi görmektir. Kıyamet suresi 22-23. ayetinde yüzler vardır o gün pırıl pırıl. O güzel ve yüce Rabblerine kalır. Yine kelamını duymaktır. Yasin suresi 58. ayetinde Rabbim rahimden söz olan bir selam yine onlara, sözle olan bir selam yine onlara. Selamu kavlemin Rabbim rahim diye e, okunan ayet. Ona yaklaşmak. Ee Vaka suresi 10 11. ayetlerinde imanda faziletle öncüler ki ne öncüler? Onlar herkes geçerler. İşte onlardır Allah'a en yakın olanlar. Naim cennetlerindedir onlar. Allah Teala'ya yakın olmak cennet ehline bahşedilecek en büyük nimettir. Rabbimiz bunu Kur'an'da tafsilatıyla bildirmiştir. Rabbimizin bize haber verdiği nimet vazapları. Ve azapları Kimse yalanlayamaz. Bununla birlikte bu nimet ve azapların keyfiyeti insan aklını aşar. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada kimsenin görüp duymadığı hatta aklına bile gelmeyen şeyler vardır buyurmuştur. Bunu Müslim ve Ahmed bin Hanber rivayet eder. Rabbimiz de şöyle buyurur. İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükafat olarak gözlerini aydın edecek, gönüllerini ferahlatacak... Hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. Secde suresi 17. ayet. Havz, yani havz-ı kevser, mizan, sırat, sağ ve soldan alınacak kitaplar, şefaat gibi ahiret ahvaline de iman etmek gerekir. Bunlar hakkında hadisler meşhurdur. Bas ve nüşura yani cesetlerin yeniden dirilişine ve e, toplanmasına bir araya toplanmasına da iman etmek gerekir. Cesetlerin diriltilip tekrar ruhlarına kavuşacakları konusunda ehli İslam arasında bir ihtilaf bulunmamaktadır. Sur'a üfleneceğine de iman etmek gerekir. Rabbimiz İsrafil'e iki kez üflemesini emredecektir. İlki korku ve sarsılma, ikincisi kalkış üflemesidir. Daha sonra insanlar dirilerek haşr olunacaklardır. İbrahim Suresi 48. ayetinde gün gelir yer başka bir yere Gökler de başka, başka göklere çevrilir. Bütün insanlar kabirlerinden kalkıp tek hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar buyuruluyor. Yeryüzünün şekli değişecek, uzanıp yayılacaktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bukhari ve Müslim rivayet ederler. İnsanlar kıyamet günü engebesiz, alemsiz yeryüzünde haşrolacaklardır. Dümdüz bir şekilde.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 Arasat engebesiz yeryüzü anlamına gelmektedir. Cennette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a house verilecek ve müminler de oradan içmek için Resulullah'ın yanına gelecekler. Oradaki kadehler yıldızlar kadar çoktur. Suyu sütten beyaz, baldan tatlı ve kardan soğuktur. Bir yudum su içen artık susamayacaktır. Oraya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş bir nehir akacaktır. Bu konudaki hadisler mütevatirdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Müslim, Tirmizî ve Ahmet bin Hanber rivayet ediyor bunu. Nefsimi elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun, onun kapları açık ve karanlık bir gecede gökteki yıldızlardan daha çoktur. Cennetin kaplarından kim içerse artık hiç susamaz. Havzın cennetten çıkan iki oğlu gürül gürül akar. Genişliği uzunluğuna denktir. Bu da Amman'dan Eyl'ye kadar olan mesafe kadardır. Suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Bidatçiler havzın başından kovulacaklardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ben havzın başında hanginizin geleceğini beklerken bir kısım insanların engellendiğini, geri iteklendiğini göreceğim. Ümmetim, onlar ümmetim dediğimde senden sonra geri dönüp neler ihdas ettiklerini, neler ortaya çıkardıklarını bilmiyorsun denilecek. Bunu da Müslim ve Ahmet bin Hanber rivayet ediyorlar. Müminler havza su içmeye gelecekler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ümmetini yüzlerindeki secde izinden tanıyacaktır. Bu secde izni taşımayanlar zaten e, oraya hiç yaklaştırılmayacaklar. İslam ümmeti dışında kimseler yabancı develer gibi havuzun başından kovulacaklardır. Yabancı develer gibi havuzun başından bazı kimseleri kovacağım buyurmuştur Allah Resulü Buhari ve Müslümin rivayet ettikleri hadisde. Havzın sırattan sonra olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü oradan içen artık susamayacaktır buyurmuştur. Halbuki sırat üzerinde azap olabilecektir. Ayrıca bazıları oradan cehenneme düşeceklerdir. Sırat, cehennem civarında bulunan ve insanların üzerinde amelleriyle yürüdükleri bir yoldur. Ebu Said radıyallahu anh'den rivayet edilen hadiste şunlar kayıtlıdır. Bana köprünün kıldan ince kılıçtan keskin olduğu ulaşmıştır. Bunu Müslim rivayet eder. İnsanlar bu köprünün üstünde amelleriyle yürüyecektir. Bu köprüden kimi göz açıp kapayana kadar geçerken, kimi düşe kalka geçecektir. Kimi ise cehenneme yuvarlanacaktır. Ebu Hürer'i radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğu kayıttedir. Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer. Biz sorduk, Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçmenin manası nedir? Şöyle buyurdu. Görmüyor musunuz ki şimşek göz açıp kapayıncaya kadar gidip geliyor, sonra rüzgar gibi... Sonra kuşlar ve şiddetli koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amellerin nispetinde yürürler. Peygamberiniz ise ey Rabbim selamete çıkar diye sırat üzerinde durur. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek yürür. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri yakalanması emredilen kimseleri yakalamaktır. Bundan dolayı kimisi yaralanmış bir halde kurtulur, kimisi ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi Ebu Hureyir radiyallahu anh de şöyle derdi. Ruhum elinde olan zaten yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık mesafededir. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam cennete gidecek olanların da sırattan geçeceklerini haber vermiştir. <gülüyor> Sırat cehennemin üzerine kurulmuştur. İnsanlar da üzerinden amellerinin kıymetine göre kolay ya da zor yürüyeceklerdir. Sıratta şefaatle söz konusudur. Buradaki şefaat cehennemi hak edenlerin oraya girmemesi için geçerli olacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. O gün sadece peygamberler konuşacak. Onlar da Allah'ım kurtar kurtar diyecektir. Bunu Buhari ve Müslim rivayet ederler. Sırattan ilk önce peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ümmeti geçecektir. Kafirler ise oradan döküleceklerdir. Bütün ümmetlerin muvahhidleri, tevhid ehli olanları oradan geçmeyi başaracaktır. Bütün peygamberler de ümmetlerin başında yer alacaklardır. Ancak ilk geçenler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve ümmet olacaktır. İnsanlar arasındaki ilk ayrım ibadete göre yapılacaktır. Sırat, Rabbimizin hüküm vermek ve insanları ayırmak için gelmesinden sonra kurulacaktır. Ebu Said el-Hudi'den şöyle bir haber nakledilir. Sahabeler ile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arasında şöyle bir konuşma geçmiştir. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet gününde bizler Rabbimizi görecek miyiz? Sizler gökyüzünde bulut olmadığı zaman güneşi ve ayı görmek için birbirinizle sıkışıp darlığa düşer misiniz? Yani izdihama düşer misiniz? Hayır düşmeyiz. Şüphesiz sizler güneş ile ayı görmekte birbirinizle sıkışıp darlığa düşmediğiniz gibi o gün Rabbinizi görmekte de hiçbir hiçbirinizle sıkışıp darlığa düşmeyeceksiniz her bir kavmin dünyada ibadet ede geldiği şeyin yanına gitmesi için bir nidacı nida eder. Bunun üzerine haça tapanlar salipleriyle, putperestler putlarıyla, her bir mabudun sahipleri de kendi mabudlarıyla giderler. Yani şeyhlerin dediği gibi kim hangi şeyhe tabi olduysa onun yanına gidecek. Kim Muhammed ve Vesselam'a tabi olduysa o Muhammed ve Vesselam'a tabi olacak oradada. Nihayet iyi olsun, facir olsun, hak üzere kalan kitap ehlinin bakriyeleri olsun. Yani e, İslam gelmezden önce tevhidi muhafaza etmiş ehli kitabı olsun. Allah Teala'ya ibadet etmekte olanlar kalır. Yahudilere sizler kime tapardınız diye sorulacak. Onlar biz Allah'ın oğlu üzere tapardık diyecekler. Bunun üzerine onlara siz yalan söylüyorsunuz. Allah Teala hiçbir eş, hiçbir oğlu edinmiş değildir. Şimdi söyleyiniz. İstediğiniz nedir denilecek. O Yahudi tayfası da ''Ya Rab bize su içirmeni istiyoruz.'' diyecekler. Onlara ''Haydi içiniz.'' denilecek de onlar birbir bir ardınca cehennemin içine dökülecekler. Sonra Hristiyanlara hitaben ''Sizler kime tapıyordunuz?'' diye sorulacak. Onlar da ''Biz Allah'ın oğlu Mesih'e tapardık.'' diyecekler. Bunun üzerine onlara ''Siz yalan söylüyorsunuz. Allah Teala hiçbir eş, hiçbir oğul edinmiş değildir. Şimdi söyleyiniz ne istiyorsunuz?'' denilecek. Onlar da ''Bize su içirmeni istiyoruz.'' diyecekler. Onlara da Haydin su içiniz.'' denilecek de birbiri ardınca cehennemin içine dökülecekler. Nihayet iyi olsun, facir olsun Allah'a ibadet etmekte olanlar kalır. Yani Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edenler ister günahkar olsunlar ister salih kimseler olsunlar ama şirk koşmadan yani bir kimse e, günah işleyebilir ama şirk koşma, koşmazsa tevhid ehlindendir. Fakat e, şimdi bunların iyi tartılması lazım. Adam şu toplumdan işte kahve köşelerinden, meyhanelerden, kötü ortamlardan e, uzak kalayım diyor. Nereye gidiyor? Tarikat, tasavvuf e, dergahlarına sığınıyor. Oralarda Allah'tan başkasından yardım isteyerek dua ibadetini Allah'tan gayrına yönetmesi sebebiyle şirke düşmüş oluyor. Bu kimse kurtulamaz da diğer günahkar kurtulabilir. Yani namazını kılıyorsa. Çünkü namazın terki şirktir. Eğer namazını kılan birisi ise günahlara düşmüş birisi, büyük günahlara düşmüş birisi günahlardan sakındığını zannettiği halde en büyüğü olan, şirke düşen bu kimseden daha e, ehven bir konumda olacak. Evet. Bu kalanlara, yani Allah'ı birleyenlere İnsanlar hep gittikleri halde sizleri hapseden nedir denilecek. Onlar biz şimdikinden ziyade kendilerine muhtaç iken onlardan dünyada ayrılmıştık. Şimdi nasıl olur da onların arkasına takılırız? Biz bir münadinin her kavim vaktiyle ibadet ettiği neydi ise ona kavuşsun diye nida ettiğini işittik. Ondan dolayı bizler Rabbimizi bekleyip duruyoruz diyecekler. Meydanda kalan müminlere cebbar olan Allah, onlara ilk defa gördükleri, tanıdıkları suretten başka bir surette gelecek de ''Ben sizin Rabbinizim'' buyuracak. Onlar da ''Sen bizim Rabbimizsin'' diyecekler. Artık onunla peygamberlerden başkası kelam edemez. Allah Teala ''Rabbinizi tanıyabilmek için aranızda bir alamet var mıdır?'' diye sual edecek. Onlar ''Evet, sağaktır'' demeleri üzerine sağ baldır demek. Rabb Teala sağakını keşfedip açacak.'' Yani baldırını açacak. Bunun üzerine her mümin Allah'a secde eder. Allah'a Riya ve şöhret için secde eden kimseler kalır. Onlar da secde etmeye davranırlar fakat onun sırtı tek bir tahta gibi kas katı bir tabakaya döner. Sonra köprü getirilir de cehennemin ortasına kurulur. Biz ya Resulallah köprü nedir dedik şöyle buyurdu. Ayakların kayacağı bir yerdir ki üzerinde başları eğri demirden çengeller, dikenler, Sert, keskin, enli şeyler vardır. Bunların necidde olan ve sağdan denilen dikenler gibi uçları kıvrık, eğri dikenleri vardır. Müminlerin kimi onun üzerinden göz kırpacak kadar zaman içinde, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimisi iyi cins yürük at ve develer gibi süratle geçerler. Bunların kimi sapa sağlam olduğu gibi kurtulur. Kimi tırmıklar içinde perişan olmuş olarak salı verilir. Kimi de cehennem ateşi içine sapır sapır düşerler. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ee, bu sak yani baldırın açılması meselesi Kalem suresinin 42. ayetinde de şöyle geçiyor. Ayağın üstünden örtünün açılacağı ve onların secdeye çağrılacağı gün artık güç yetiremezler. Yani dünyadayken riya ile namaz kılanlar veya namaz kılamayanlar orada ne yapacak? Secde etmeye güç getiremeyecekler. Ancak ihlas ile Rabbine kulluk edenler, namazlarına devamlı olanlar ancak onlar buna güç getirecekler. Bunda yapamadılar mı yerleri cehennemdir. Bu yürüyüş cehennem üzerinde olacaktır. Buna şu ayette işaret edilmiştir. Meryem suresi 71. ayetinde. Sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme uğramasın. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Kafirler cehennemin sıcaklığını hissederken müminler geçerken cehennem soğuk bir hal alacaktır. Bu itibarla bazı alimler sırattan geçerken aynı zamanda cehenneme de girileceğini ancak cehennemin müminlere sıcaklığını hissettirmeyeceğini söylerler. Mesela İbrahim aleyhisselama da ateş sıcaklığını vermemiştir. Esasen cehennemin üzerinde yürüyüş ya da cehennemin içinden geçiş görüşleri arasında bir çelişki yoktur. Müminler sırattan geçerken cehennemin sıcaklığını hissetmeyeceklerdir. Hakikatte insanlar ateşin üzerinde yürürken canlar yanar. O halde bir de cehennemin ateşini düşünün. Ee, Müslüm'ün rivayet etti hadiste. Cehennem 70 bin iple ve her bir ipi de 70 bin melek çekecek şekilde getirilir. Bizzati onun üzerinde yürümek azaptır. Ancak kimi sırattan hızlı bir şekilde geçecek kimi de tökezleyecektir. Rabbimizden af ve mağfiret diliyoruz. Mizana gelince Rabbimiz bu usta şöyle buyurmuştur. Biz kıyamet gününe mahsus, öyle doğru ve hassas teraziler koyacağız ki hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık edilmez. Hardal tanesi ağırlınca da olsa yapılan iyi veya kötü iş, işi oraya getirip tartarız. Hesap görücü olarak biz fazlasıyla yeteriz. NBA 47. Nisa suresi 40. ayetinde de Şu kesin ki Allah kullarına zerre kadar bile zulmetmez ama kulun zerre kadar bir iyiliği bile olsa onu kat kat artırır ve ayrıca kendi tarafından büyük bir mükafat verir. Bu mizan her, hem iyilik hem de kötülükleri tartacaktır. İnsanların kullandığı terazlere de benzemeyecektir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kıyamet günü iri yarı şişman bir adam, Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar bile ağırlığı olmayacaktır. İsterseniz şu ayete bakın. Kehs Suresi 105. Ayet. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar etmiş, bu yüzden de yaptıkları iyi işler boşa gitmiştir. Tartılacak şeyleri kalmadığından kıyamet günü onlar için artık tartı aleti koymayacağız. Yani dünyada ağır çeken pek çok kimse Allah katında sivrisinek kanadı kadar dair bir ağırlığı olmayacaktır. Nitekim Bukhari'nin rivayet ettiği e, bir hadiste insanların en hayırları benim asrımda yaşayanlar, sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenlerdir. Bunların ardından öyle bir nesil gelir ki kendilerinden, e, kendilerinden şahitlik istenmediği halde Şahitlik ederler ve yemin ederler. Yalan yere şahitlik ederler ve aralarında şişmanlık yayılır buyuruyor. Başka bir hadiste Allah Azze ve Celle'nin işte geveze, zorbalık eden, aşırı yağlı, şişman yani işi gücü yemekten haram helal, ayırmadan yemekten başka bir şey olmayan kimselere buğz edeceğini bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bazı sahabilerin Abdullah bin Mesud'un baldırının inceliğine gülmesi üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Neden gülüyorsunuz? Onlar da niye güldüklerini açıkladılar. Bunun üzerine de Allah'a yemin ederiz ki mizanda Uhud'dan daha ağır olacaklar buyurdu. Yani Abdullah bin Mesud'un o ince bacakları Uhuttan daha ağır olacaktır mizanda buyurdu. Bunu Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Hasen bir hadistir. Tartılan şeyler konusunda üç görüş vardır. Bunların hepsi de doğrudur aslı itibarıyla. Birincisi amel ya da amelin sevabı tartılacaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kolay söylenebilen, mizanda ağır gelecek ve Rahman'ın sevdiği iki söz şudur. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi lazim. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler.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 Şu ayette buna işaret ediyor Kehs Suresi 105. ayeti. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar etmiş. Bu yüzden de yaptıkları iyi işler boşa gitmiştir. Tartılacak şeyleri kalmadığından kıyamet günü onlar için artık tartı aleti koymayacağız. Yine Abdullah bin Mesud'un baldırların Uhud'dan daha geleceğini bildiren hadis-i de bunun delilidir. Üçüncü görüş, amellerin kayıtlı olduğu amel defteri tartılacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ümmetimden bir adam kıyamet günde bütün mahlukatın önünde hesap için getirilir ve önüne her biri gözün görebildiği kadar büyük olan 99 kitap konulur. Sonra Allah ona şöyle der. Bu kitaplarda yazmış, yazılmış olanlardan reddettiğin bir şey var mıdır? Yazıcı melekler sana zulmetmişler mi? Adam şöyle cevap verir. Ey Rabbim hayır. Allah ona der ki ben günahları işlemen konusunda, bu günahları işlemen konusunda bir mazeretim var mı? Adam şöyle der. Hayır ya Rabbim. Allah ona der ki bizim katımızda bir hasenen var. Bugün sana zulmedecek değiliz. Bunun üzerine eşedü la ilahe illallah ve eşedü Muhammeden Resulullah yazılı bir kağıt bir takat çıkarılır. Meşhur bitaka hadisi budur. Ve adama denir ki haydi bakalım tartıya gel. Bunun üzerine adam der ki ey Rabbim tartıya gelmeye gerek yok. Zira bunca kitaba karşılık bu küçük kart ne fayda verir ki? Bunun üzerine Allah ona şöyle der. Sen zulme uğramayacaksın. Daha sonra günahların yazılı olduğu 99 kitap bir kefeye, kart yani bir taka, diğer bir kefeye konur ve kart daha ağır gelir. Çünkü Allah'ın isminden daha ağır bir şey olmaz. İbn Mace, Tirmizi ve Hakim rivayet ederler bunu. Mizan'da insanların amelleri tartılacaktır. Karye Suresi'nin 6 ile 11. etlerinde artık kimin tartıları ağır basarsa memnun kalacağı bir hayata girer. Kimin tartılarda hafif gelirse onun barına da haviye olur. Onun ne olduğunu bilir misin? Haviye bir ateştir. Kızgın mı? Kızgın. i̇bn Abbas da şöyle der. Hasenat-ı seyyatından bir fazla olan cennete girecektir. Kötülükleri iyiliklerinden bir fazla olan ise cehenneme girmeye müstahak olacaktır. İkisi eşit olan ise Araf ehlinden olur. Ancak sonunda cennete girecek değerdir. Müslümanlar sırattan geçip cehennemden kurtulduktan sonra kendi aralarındaki haklar birbirlerine verilip temizlenip cennete gireceklerdir. Rabbimiz mazlumlara kendi katından da bahşedecektir. Yani zulme uğrayan kimselere kendi katından sevaplar verecektir. İnsanların sağ ya da sol elleriyle alacakları amel defterlerine iman etmek hususunda ''Hesap defteri sağ tarafından verilen neşelenir ve işte defterin Buyurun okuyun, inceleyin.'' der. Hakka suresi 19. ayet. Kendisine amel defteri sağ elinden verilecek olan sevinecek ve etrafındakilere onu gösterecektir. ''Zaten ben hesabımla karşılaştığımı biliyordum.'' der. ''O artık mutluluk veren bir yaşam içindedir. Çok güzel ve pek kıymetli cennet bahçelerindedir. Meyveleri hemen el ile koparlacak durumdadır. Kendilerine şöyle denir. ''Geçmiş günlerinizde yaptığınız güzel işlerden dolayı afiyetle yiyin, için.'' Hakk'a 20-24. ayetler. İnşikak 7-8. ayetlerinde de hesap defteri sahiline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür ve ailesine sevinç içerisinde döner. Bunlar e, hasenatın ve seyyatın arzıdır. Kendisine Allah ile kendisi arasındaki ameller arz edilir. Şunu şunu yapmadın mı denilir? O da kabul eder. Rabbimiz de ben bunları dünyada örttüm şimdi de senin için bağışlıyorum buyurur. Yani ondan dolayı da rezil etmez. Daha sonra amel defteri günahları silinmiş olarak verilir kendisine. Başka bir ayette Hakk'a 25. ayetinde Ama hesap defteri sol tarafından verilen kimse eyvah der. Keşke verilmez olsaydı bu defterim. Bunların kitapları arkalarından ve sol ellerine verilecektir. İnşikak suresi 10-12. ayetlerinde Hesap defteri arkasından sol eline verilen kimse ise yok olmayı ister. Alevli ateşe girer buyurmuştur. Helak olmayı talep eder. Çünkü kitab arkasından sol tarafından verilmiştir. Eli defterini alsın diye eğilir. Onlar mahşer günü sol tarafta toplanacaklardır. Buradan cennete gideceklerdir. Bir hadiste ümmetimden bazıları sol tarafta yer alacaklardır buyurulmuştur. Bu ve Müslüm rivayet ederler Çünkü bunlar amel defterlerini sol elleriyle alacaklardır. Ehlül Yemin ise amel defterini saliyle alacak ve sağ tarafta toplanıp cennete gireceklerdir. Ahirete imanın diğer bir şubesi şefaattir, şefaate inanmaktır. Şefaat haktır, kitap ve sünneti de sabittir. Şefaati tamamen inkar edenler Kur'an ile sabit bir dini hükmü inkar ettikleri için küfre girerler. Rabbimiz şöyle buyurmuştur Bakara 255'te. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? O halde Allah'ın izni varsa şefaatte de var demektir. Aslında şefa'a, şef Arapçada çift demektir. Kıyamet günü herkes şefaata ehil olanlara gideceklerdir. Aslında şefaat izni verdiği kimselerin duasıyla tevhid ve ihlas ehlini başlayan Rabbimizdir. Böylece Rabbimiz o şefaat eline ikram edecek ve onları makam mahmuda ulaştıracaktır. Yani rahmet ve izniyle şefaat edene ikram, şefaata uğrayana mağfiret etmektedir. Şefaatin bazı çeşitleri vardır. Bir kısmı Allah Resulü ve Vesselam'a hastır. Bu mahşerde beklemenin sona erip rahata erilmesi için yapılacak sefahattir. Burada önce sırasıyla Adem Aleyhisselam, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa Aleyhisselam'a başvurulacaktır. Ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu bana özgüdür, bu bana özgüdür diyecektir. Bunu Bukhari rivayet eder, Bukhari ve Müslim rivayet eder. Bunun ardından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin gelip insanları ayırması ve mahşerde beklemek sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıyı gidermesi için şefaat edecektir. Bu esnada insanlar müminiyle, kafiriyle, iyisiyle, kötüsüyle mahşerde toplanmış olacaklar. Güneş tepelerine bir millik mesafede duracak. Yani 1800 metre kadar yaklaştırılacak. İnsanlar sırattan geçip amellerinin tartılmasını ve amel defterlerinin verilmesini arzulayacaklar. İkinci türü cennet kapısının açtırılması sırasında yapılacak şefaat. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cennet kapısındaki halkayı tutup şefaat edecektir. Cennetin bekçisi olan melek şöyle soracak. Kimsiniz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muhammed diyecektir. Bunun üzerine melek senin için açmam emredilmişti. Senden önce hiç kimseye kapıyı açmadım cevabını. Yani senden önce kapıyı kimseye açmamakla emrolunmuştum cevabını verecektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cennetin kapısını açtıran ilk kişi olacaktır. Doğruca arşın altında secde etmeye gidecek ve Rabbimiz kendisine şöyle diyecektir. Ey Muhammed kaldır başını iste verilecek, şefaatin kabul edilecek. Ben de başımı kaldıracağım ve ümmetim, ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim diyeceğim. Şöyle cevap verilecek. Ey Muhammed, ümmetinden hesabı olmayanları cennetin sağ kapısından içeri al. Onlar diğer kapılarda da diğer insanlara ortaktırlar. Bukhari ve Müslim rivayet eder bunu. Ümmetin bir kısmının cennete hesapsız girmesi için yapılacak şefaat, üçüncü türü, bu kimseler başka hiç kimsenin giremeyeceği cennetin sağ kapısından içeri gireceklerdir. Halbuki bu kişiler sekiz kapıdan da içeri girebilme hakkına sahip olacaklardır. Bu şefaatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hastır. Ümmetin bu bölümünün özellikleri şunlardır. Ruhiye talebinde bulunmayan, uğursuzluk inancı taşımayan, dağlama yaptırmayan ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Bu husus sahih bir hadiste Bukhari ve Müslim ve ettikleri o meşhur Ukkaşe seni geçti hadisinde e, anlatılmıştır, sabittir. Dördüncüsü sırat üzerinde yapılacak şefaattir. Bu şefaat de peygamberlere özeldir. Peygamber aleyhissalatü sırat Köprüsü üzerinde geçişi anlatırken şunu söyler. O gün sadece peygamberler konuşabilecektir. Onların sözü de Allah'ım kurtar, kurtar olacaktır. Evet, buraları e, kısaca geçelim inşallah. Beşinci türü günahkar Müslümanların cennemden çıkışı için yapılacak şefaat. Bu şefaat hakkı peygamberler, melekler ve salih Müslümanlara verilecektir. Bunun ardından merhametliler merhametlisi amelleri ve hayırlı davranışları olmamasına rağmen La ilahe illallah sözünü söyleyen bu kişilerin cehennemden çıkarılıp cennete götürülmelerine hükmeder. Yani La ilahe illallah deyip de e, bu sözü bozmayan, şirk koşmayan tevhid ehli. Günahkar bile olsalar tevhid ehli. Bu mesele hakkımdaki hadislerde tevatür halindedir. Dolayısıyla... E, Ateşe girdik, cehenneme girdikten sonra şefaatle çıkmayı inkar edenler sadece e, sapık hadis inkarcılarıdır. E, bunu inkar edenler dalalettedir ve insanları da dalalete sürüklemektedirler. Altıncısı, Müslümanların cennetteki derecelerinin yükseltilmesi için yapılacak şefaat. Rabbimiz bir ayet kerimede Tur suresi 20. ayetinde şöyle buyuruyor. Kendileri iman edip zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz. Onların emeklerinden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri kazandığı güzel neticeleri ile daimdir. Bu ayetin tefsirinde şöyle buyurulmuştur, şöyle anlatılmıştır. Mümin kişi şöyledir: Ey Rabbim, annem, babam, kardeşlerim nerede? Şöyle cevap verilir. Onların ameli seninkilere denk olmadı. O da ey Rabbim, ben hem kendim hem de onlar için amel etmiştim der. Bunun üzerine alttakiler üst derecelere yükseltilip, Diğerleriyle buluşur. Bakın bu cennettekiler için geçerli. Yoksa birinin yerine amel etmek, cennemden kurtaracak amellerde bulunmak söz konusu değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri de Allah Resulü'nün yanında olacaklardır. Halbuki onların amelleri kesinlikle Allah Resulü'nün kine denk olamaz. Burada da aşağıda olanlar üst mertebelere çıkarılacaklardır. Burada birbirlerine yakınlıkta şart değildir. Hülasa nimetlerin çeşitleri bizim aklımızın alamayacak kadar çoktur. Orada öyle nimetler olacaktır ki ne kimse görmüş ne de duymuştur. Yedincisi Ebu Talip hakkında yapılacak şefaat. Bu şefaatin Allah Resulüne e, has olduğunu e, söyleriz. Bu kesin olmamakla beraber e, bu, bu şekilde bir görüş beyan edilir. Aslında kâfirlerden bir kısmının cehennemdeki azapların hafifletileceği konusunda hadislerde vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledildiğine göre şöyle buyurmuştur. Cennette en hafif azaba uğrayacak olan kişi Ebu Talip'tir. Ayakkabıları olacak ama yine de sıcaktan beyni kaynayacak. Yani kordan giydirilen takunyalar beyninin kaynamasına sebep olacak. İşte ki cehennemdeki en hafif azap budur. Müslim rivayet etmiştir bunu. Bukhar ve Müslim'in rivayetidir. Peygamberi Hesed ve Vesselam'ın şefaati onu cehennemden çıkarmıyor. Neden? O müşrik olarak öldü. Kabir azabı ve kabir nimetleri de iman edilmesi gereken hususlardandır. Ahiret günle iman ile alakalı diğer bir mesele kabirde münker, nekir meleklerinin sualinin ardından azap ve nimetlerin var olduğunu inanmaktır. Hadis inkarcıları diyor ki şimdi sorgu olmadan azap olur mu? Bir kere kabir azabına iman etmek Münker Nekir isimli meleklerin sorgusuna da iman etmeye gerektiriyor. Kabir azabı süreli bir azap, sonsuz bir azap değil. Birincisi bu. Tevbe suresinin 100. ayetinde sonra onlar onları azaba sokarız, sonra onlar kıyamet günde daha şiddetlisine sokulurlar buyuruluyor. Yani bu gayet açık. Şimdi burada Meleklerin, Münker ve Nekir isimli meleklerin sorguları karşılığında kabir azabı. Melekler neyi soracak? Sen işte e, şu Muhammed dedikleri hakkında ne diyordun? Kafir diyecek ki in, in, veyahut da münafık amel etmeyen, Müslüman olmasına rağmen amel etmeyen veya delilsiz hareket edin. ne diyecek? İnsanlar ne diyorsa ben de onu diyordum diyecek. Bunun üzerine melekler ona azap edecekler diyor. Bu, bu sorgunun azabı. Bu sorgunun karşılığı. Ahiretteki ise, ahiretteki sorguda ise, hesapların Allah huzurunda görülmesinde ise artık sonsuz bir azap veya sonsuz bir nimet söz konusu. Kabir hayatı berzah alemidir. Genelde insanlar bu dönemde kabirde olurlar. Hayvanlara yem olan, yanıp kül olan, denizde boğulup kaybolanlar da aynı azap ve nimetleri göreceklerdir. Hülasa burada kabir denmesi geneli göz önüne alarak kullanılmaktadır. Yine de kabirde olmayanlarda meleklerin Rabbin kim, dinin ne, peygamber hakkında ne diyorsun şeklindeki soruların ardından azap ve nimetleri göreceklerdir. Bu konudaki hadisler meşhurdur. Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette o sabit söz üzerinde sağlam bir şekilde tutar. Zalimleri ise şaşırtır. Allah elbette dilediğini yapar. İbrahim suresi 27. ayeti bu ayetin tefsirini yapan müfessirlerinde kaydettiği üzere burada e, Allah sabit söz üzere sağlam bir şekilde tutar ifadesiyle kastedilenin Allah'ın mümin kulları kabir sorgusunda sabit kılması olduğu açıklanmıştır. Taberi tefsirinde geçtiği üzere Rabbimiz Kur'an'da şu iki ayette şöyle buyurmuştur. Nuh suresi 25. ayeti. Hasılı birçok suçları sebebiyle suda boğuldular ve cehenneme tıkıldılar. Allah'a karşı kendilerine yardım edecek bir tek yardımcı bile bulamadılar. Gafir suresi yani Mümin suresi 46. ayetinde de. Onlar sabah akşam ateşin karşısına getirilirler. Kıyamet koptuğunda da haydi firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun denilir. Bakın bu da Tevbe suresi 100. ayetinde kastedilen e, kabir azabı ve cehennem azabının arasındaki farkı. Beyan ediyor, e, onlar yani Firavun ve aile hanedanı sabah akşam ateşe arz edilirler. Kıyamet koptuğunda ise haydi Firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun. Bu kabir azabının ispatı konusunda e, çok açık bir delildir. Berzah aleminin varlığının bir delili de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabir azabından Allah'a sığının sözüdür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam teşeğüde oturduğu zaman da Allah'ım kabir azabından, Cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden ve Mesih fitnesinden sana da sığınırım diye dua etmiştir. Bukhari ve Müslim rüayet eder bu. O iki kabrin yanından geçerken bu iki kabirde yatanlara hiç de büyük olmayan şeyler yüzünden azap edilmektedir. Bunlardan biri söz taşırken diğeri üstüne sıçrayan Bevli önemsememekteydi buyurmuştur. Yani idrar sıçrantılarından sakınmazdı, temizliğine dikkat etmezdi, necasetten sakınmazdı buyurmuştur. Diğeri de sizin çok yine e, büyük görmediğiniz bir günah diye tarif ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Söz taşımak, söz taşımak işte kabir azabının sebeplerinden. Mümin için kabirde cennet kapılarının açılacağını da haber vermiştir. Oradaki nimetlerden istifade edilecektir. Kafirler için de cehennem kapıları açılacak ve oranın sıcaklığını duyacaklardır. Bera bin radiyallahu yine Enes bin Malik radiyallahu anh'ten bu konuda yani kulun kabrına konulduğu zaman e, meleklerin gelip sorgu sorması e, o kabir ahvalinde neler yaşadığı uzunca anlatılmıştır. Ahmet bin Hanbel'in rivayetinde gelir. E, kabir azabıyla ilgili bölümlerde hadis kitaplarının bunu okuyabilirsiniz. Burada e, kısaca geçelim sadece ahirete iman ile ilgili olan kısımlardan. Kabir azamdan ve nimetlerinden kuşku duyanlar, bunu faydasız görenler veya bu mesele hakkında konuşmayı lüzumsuz addedenler dalalette, sapıklıktadır. Eğer bunlara kabir ahvalini ispat eden deliller arz edildiği halde hala bunu inkar ediyorlarsa kafir olurlar. Bununla birlikte bu konular hakkında Müslümanlar genel anlamda bir cehalet içindedirler. Hulasa mutlaka öncelikle bu konudaki deliller sunulmak durumundadır. Yani ilk önce ayet ve hadislerin delilleri sunacaksın. Ya iman edecek ya da küfür edecek. Delilleri sunmadan kimseyi sorumlu tutamaz. İnsanlara ilmi ulaştırmadan e, kimseyi sorumlu tutamaz. Kıyamet alametlerine iman etmek yine ahirete imanın gereklerindendir. Bu alametler büyük alametler ve küçük alametler e, diye ayrılır kıyametin pek çok küçük alametleri vardır. Bu ta işte Beytülmaktis'in Ömer radıyallahu hanı zamanında fethedilmesinden, Osman radıyallahu anh'ın e, kıtalen şehit edilmesinden, ar arkasından sabiler arasında çıkan kargaşalar, fitneler, Türklerle savaş, işte Moğolların istilası, İstanbul'un fethi e, ve buna benzer alametler e, henüz görülmemiştir. Mesela İstanbul'un fethi ama bu Mehdi zaman Mehdi ile zamanda fethedilecek Müslümanlar tarafından İstanbul. Ee, bir kısım küçük alametleri zuhur etmiş, büyükleri kalmıştır. Büyük alametlere gelince yani küçük alametlerin de bir kısmı görülmüş, bir kısmı görülmemiştir. Hocam İstanbul eee değiştirilmiyor. Sorumun mi? Geçiyor bu Şimdi Hocam. İstanbul bugüne kadar Müslümanlar tarafından e, yani Fatih Sultan Mehmet tarafından bir fethedi edilmesi söz konusu. Ama İslam hakim olmadı İstanbul'da hiç. Yani, o zamanda... yani e, İslam ile yöneten İslam devletinin eline hiç geçmedi. Osmanlıların eline geçti. Ama İslam hilafetinin eline geçmedi. Birincisi Fatih Sultan e, halife değildi. Halifelik Osmanlı'ya da 9. padişah Yavuz Selim zamanında geçti. O zaman İslam'ı temsil eden bir pozisyonu yoktu yani Osmanlı devletinin. Bazıları zannediyor ki bunu İslam'ın fethi. Öyle değil. Bugün yani o gün fethedildiğinden bu yana İstanbul'da İslam hakimi olmamış. Osmanlı döneminde Hanefi mezhebi ve şirk üzere tasavvuf hakim olmuştur. İstanbul fethedilmiş değil. İstanbul'un fethedilmesine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Mehdi eliyle olacağını ve savaşsız bir şekilde fethedileceğini. Bir tekbirle bir tarafının ikinci tekbirle diğer tarafının düşeceğini bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü ve, ve bunun arkasından yani Mehdi'nin İstanbul'u fethetmesinin arkasından yedi ay sonra deccal çıkacak diyor. Eğer bu Fatih Sultan olsaydı aradan bak kaç yüz sene geçti. İstanbul'un fethiyle deccalın çıkışı arasında bir rivayette yedi ay bir rivayette yedi sene vardır diyor. Hadiste Fatih Hangi hadiste? İşte o ne güzel. O İstanbul elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır i̇şte lafzıyla gelen hadis zayıf. Sayf. O zayıf. Bazıları bunu işte maturidilerin hak fırka olduğuna tasavvufçuların hak yolda olduğuna delil getirmeye çalışıyor. Yani Fatih Sultan Mehmet hem Maturididi hem tarikatçıyı diyorlar. Bu da ayrı bir tartışma hmm. konusu. Fakat bu ee, İstanbul fethedilmedi yani. İstanbul'u eğer bu rivayet sayıp olsa bile Mehter İslam kast edilmiştir. Peki Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'da imam olarak namaz kıldırdığı, Ayasofya'nın zemininin kıbleye müsait olmayıp da namaz olarak kıbleye döndüğü rivayet var. doğru mu? Orası dağınca Nerede, Nereden biliyormuş bunu? Ayasofya. Öyle bir söylenti var da yani o doğru. Yani keşfen mi tespit etmiş? Allah-u Teala tarafından hatta şimdi bilim adamları araştırmış. Temelli saymış diyorlar e, şimdi birincisi böyle bir tespit var mı bilim adamlarının birincisi bu ikincisi Fatih Sultan Mehmet'in başından böyle bir şey geçmiş mi geçse bile ne değiştirir ayrı mesele ya, İstanbul ya, kârdan bak kârdan İstanbul kârdan. Müslümanların eline geçmiştir ama İslam devleti hakim olmamıştır hiç İstanbul'da şu an kafirlerin elinde şu an e, kafir TC hükümetinin yönetiminde Kıyamet savaşları anlatılırken Türkiye'nin e, kafirlerin elinde olduğu ve Müslümanlar tarafından Türkiye'nin fethedileceği açık bir şekilde bildiriliyor. Yani kıyamet alametlerine dair rivayetlere bakarsanız Allah Resulü'yı setiyorsan bunları tek tek anlatıyor. Evet, büyük alametleri de aslında her biri teker teker delilleriyle ele alınması gereken meseleler olduğundan biz burada kısaca bunları sayarak geçelim. Mehdi'nin zuhuru, Deccal'in ortaya çıkması, İsa Aleyhisselam'ın nüzulu, Yecüc ve Mecüc'ün zuhuru ortaya çıkması, yer çöküntüleri, doğuda bir batış, batıda bir batış ve Arap Yarımadası'nda batış olmak üzere üç tane yer çöküntüsü. Duman, tamamen dünyayı kaplayacak bir, yeryüzünü kaplayacak bir duman, aşker bir duman. Dabbetül e, Arz, güneşin batıdan doğması, Kabe'nin yıkılması, insanları mahşere toplayacak, sürükleyip önüne katıp götürecek bir ateş. Bunlar e, Peygamber Aleyhisselatü büyük alametler olarak zikrettiği alametler. Allah izin verirse bu alametleri geniş bir şekilde kendi konularında yeri geldiği zaman işleriz. Biz burada sadece ahirete iman ile alakalı olarak kıyamet alametlerinde iman etmek gerektiği için zikrediyoruz. Sadece ismen zikredelim. Nasip olursa haftaya da kaza ve kadere iman etmek konusunda dikkat etmemiz gereken şeyleri işleyeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşreden la ilahe illa en ve estağfurike ve etubilek. Duman alamete çıkmamış Yok buna dair bazı rivayetler var sahabeden işte bir duman oldu falan diye Bunlar bölgesel duman tamam, yani şeyleri bölgesel bir duman. Bir falan şeyi, çıkan ateşi, falan da Şimdi e, Bunlar birbiri ardına gelecek şeyler yani bu büyük kalametlerin hiçbirisi zuhur etmedi evet. İlk önce bunu bir bilmek lazım. İkincisi, kıyamet alametleri muğlak ifadelerdir. Yani şudur diye kimse söyleyemez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yer, adres, tarih göstermediği sürece, isim, şahıs belirtmediği sürece kimse şudur falandır filandır diyemez. Ama çoban çoban da bina yapmakta soracak. Şimdi... Yalınayak çobanların bina yapmakta yarıştıklarını göreceksin diyor. Burada bir yasaklama yok. Bina yapmak haramdır diyemezsin burada. Yok, yani Ama şaraldır, bunlar bir alamettir. Alamet olarak bildirilen şeyler haramlık ya da helallik konusunda delil getirilemez. Evet. Bazı cahiller mesela şöyle bir şey yapıyor. Ee, Habbab bin Eret radiyallahu anh tengahin bir rivayette diyor ki Adi bin Hatem'den de geliyor bu. İşte siz diyor acele ediyorsunuz. Mülkü İslam'ın mülkü o şekle gelecek ki o hale gelecek ki diyor işte Hadramut'tan Mekke'ye kadar bir kadın hiçbir korku olmadan yolculuk yapabilecektir diyor güven içinde yolculuk yapabilecektir diyor yani kargaşadan uzaktan bir emniyet güven hale olacak diyor bazıları bunu işte burada diyor işte kadının yalnız başına yolculuk yapabileceğine delil vardır burada diyor böyle bir delil yok Sefere çıkmak yasaklanmıştır kadına mahremsiz olarak. Ancak mahremiyle sefere çıkabilir. İsterse hac olsun. Kadınlar topluluğuyla da çıkamaz. Çünkü naslar bunu yasaklamıştır. Bazıları tutuyor burada. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın merfu hadisiyle yasak olmasına rağmen İbn Abbas'tan geliyor Müslim'de. Kadın yanında mahremi olmadan sefere çıkamaz diyor ve mutlak olarak seferi zikrediyor. Bunlar yok mu hocam? sefer Mutlak surette sefer. Mahremsiz yola çıkamaz diyor. Bu şeye gelince, kıyamet alameti olarak bir gelince, mesela Adib bin Hatem diyor ki, ben bu olaya şahit oldum diyor. Bir kadınım Hadramut'tan Mekke'ye kadar, Mekke'den Hadramut'a kadar güven içerisinde yolculuk yapına şahit oldum diyor. Diğer bazı alametler var, onlarda da ileride bu ümmet görecektir diyor. Adib bin Hatem şahit olduğunu söylüyor. Bu kadının, yani güven içerisinde yolculuk yapacak kadının, mümin mi, kafir mi, o bile belli değil. Buradan nasıl hüküm çıkarabilirsin? İnsanların bu konularda en büyük hataları haber naslarından hüküm çıkarmaları. Yani haberi naslar vardır, hükmi naslar vardır. Hüküm ifade eden naslar ve haber ifade eden naslar. Burada haber veriliyor. Bu kadın fasık mı, günah işleyerek mi gidiyor ama sonuçta giderse güven içinde gidip gelecektir onun güyen içinde gidip gelmesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından yasaklanan şeyi helal hale getirmiyor. Hı. Burası önemli. ruhsat değil. Hı. Değil. Ayşe Hı. Radiyallahu Anhâ'nın işte güya işte kadınların e, toplu halde mahremi olmasa da hacca gidebileceklerine dair fetva verdiğine dayanarak fetva veriyorlar. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhalefet vardır. Sahabenin fetvası Allah Resulü'nden gelene muhalifse ona itibar edilmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mesela sakalları serbest bırak. Emirdir bu. Dokunmayın serbest bırak. Bazılar tutuyor işte Bukhari'de geliyor diyor İbn Ömer radiyallahu anh'a sakalın uçlarından alırmış. Biz İbn Ömer'e mi tabi olmakla emrolunduk Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a mı? serbest bırakın derken korkuluyor. Hiç kısaltmadan. Hiç kısaltmadan. Yani sakala dokunamazsın. Sakal fıtri bir haslettir. Bunun yanında bıyığın kesilmesi, kısaltılması emredilmiş. Hocam bizim diyalet hocalar diyor. Ne diyor? Kadın gider diyor siye. O Sakal'da doğulmuş da öğretti. Evet. Sakal'da Bir de kadın gider diyor haremsin. Ben de böyle doğulmuşum. E böyle böyle cemaate böyle imanlar değil mi hocam? <gülüyor> Halk böyle olursa Diyanet de öyle olur tabi. Allah bir toplum kendinde olan değiştirmediği sürece yani onların başındakileri değiştirmez da diyor. Da e tabi. Kadir Gecez şeye izleyelim Nihat Hatipoğlu resmen sosyetiye hitap ediyordu orada. Evet. Biraz ben zaten... evet. izleyin benden. Allah ıslah etsin e, Nihat Hatipoğlu ilk çizgisinden baya bir saptı. Bayağı Epey ya. bir saptı. Biz ilk çizgisinde kendiyle eleştiriyorduk bazı şeylerinden. Şimdikiğini görünce artık e, hiç o tarafa bakmıyoruz bile. Bayağı birleşmiş. Kesin, kesin Mustafa Karataş şeye gidebilir dedi mesela. Yorgularının olursa hacca gidebilir de mahrum olmadı. Ya Mustafa Karataş zaten e, bir şey ifade etmiyor bizim için yani. Hani insanlara çıkıp fetva veriyor, Diyanet'ten biraz daha e, tutarlı, delilli konuşuyor en azından ama tabii delilsiz söylediği bir sürü şey de var. Şimdi delil olarak neyi aldığına bakmak lazım insanların. Mesela sana göre delil başkadır, bana göre delil başkadır. O adama göre delil, Hanefi fıkı, Hanefi alimleri delildir ona göre. Alimlerin iştihatları ona göre delildir. Bize göre, alimlerin iştihatları dinde delil değildir. Alimler bu dinde saygı gösterilmesi, tabi olunması, uyulması gereken kimseler. Fakat neylerine? getirdikleri delile tabi olması gereken kimseler. Alimler bize delil getirirse yani Allah Allah'ın ayetini bizden güzel anlamış olabilir. O anlayışını bize arz eder. Biz de o ayeti onun gibi anlarız. Bakın burada bir delil oluyor. Delalet gösteriyor bize alim. Ama ayete dayanmıyorsa, hadise dayanmıyorsa kendi görüşünü kendi çıkardığı bir anlamı ortaya koyarsa biz ona tabi olamayız. Böyle durumda kitap ve sünnetin naslarının zahiri neyse ona tabi olmak gerekir. İnsanların yorumları hep ihtilafa sebep olmuştur. Şimdi bir şey var, geçen internette koydum bir ne kadar doğurmuyor da, Fethullah Gülen hakkında. Rural-ı Kerim'den Cenab-ı Allah diyor, Yahudilere, ve Hristiyanlara acımasız davranmıştır diyor. Valla e, şimdi Fethullah Gülen'in Hristiyanlara, Yahudilere karşı yumuşak bakışları var. Yani, ee, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir kimse iman etmese de, yani Yahudi ve Eriştiyanları kastediyor, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmese de, La İlahe İllallah sözle onlar kurtulabilir diyor. Bugün için bu mümkün değildir. Her kim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmese onun yeri cehennemdir. Hadislerde açıkça bildirilmiştir. Ayette de öyle. Sadece peygamber efendimizi bırak, herhangi bir Peygamberin bir aynıdır. Tabi. Hangi peygamberi inkar ederseysen o kafirdir. Ebedi cehennemdir yani onun yeri. İsa Aleyhisselam'ı inkar etse kafir olur. Ama bizim İsa Aleyhisselam'a imanımızla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanımız bir değil. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmakla, itaat etmekle, onun sünnetlerini yerine getirmekle emrolunmuş olmamıza rağmen İsa Aleyhisselam'ın getirdiği hiçbir şeye tabi olamayız. Caiz değildir bize. Musa getirdiği hiçbir şeye tabi olamayız. Ama ne yaparız? Tasdik ederiz onları. Yani onlara imanımız tasdik suretinde. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanımız ise tasdik kurtarmaz. Muhammed bir peygamberdir demek kimseyi kurtarmaz. Onun getirdiklerine tabi olmayı gerektiriyor. Seni ateşten sakındıracak. Şunu yaparsan ateşe düşersin diyecek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam biz de diyeceğiz ki evet seni tasdikliyoruz. Onu yaparsam ateşe düşerim diyeceğiz. Sonra gidip onu yapacağız. Bu tasdik midir? Evet. Tasdik bile değildir bu. Diliyle tasdik edip amelleriyle yalanlamaktır. Böyle bir imanı Allah azze ve celle kabul etmeyecektir. Yani Muhammed aleyhissat ve Sama iman ettiğini söylese bile kurt kurtulmuyor. Işitmiş, Tabi olması lazım. Işitmiş, uyuyor, evet. O zaman öyle kurtulsa ben dedim de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyuyorum. Dilde. Evet. Sadece dilde mi İşte insanlar, bazı ise... insanlar bu meseleyi bu kadar indirgediklerinden dolayı ya madem işte biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyoruz, yani imanı sadece dilde ele aldıkları için, bu sefer dilde aşırılığa da gidiyorlar. Aşırı bir şekilde överek Allah Azze ve Celle'ye sadece Allah'a has olan bazı sıfatları ne yapıyorlar? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da veriyorlar. Halbuki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Hristiyanların ve Yahudilerin nebilerini, peygamberlerini aşırı bir şekilde övüp göklere uçurduğu gibi siz de bana öyle yapmayın ancak Allah'ın kulu ve rasulü deyin diyor. Muhammed'in Rasulullah, abduhu ve rasulühü. Sadece bunu söyleyin diyor. Övmekte aşırı gidemezsin. Salavat edeceğin zaman bile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetine nasıl öğretmişse o şekilde salavat edebilirsin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina dediğin zaman bak seyyidina'yı emretmemiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O emretmediği için bazı kimseler kendisine seyyidina ey efendimiz diye seslenince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları bundan alıkoymuştur. Böyle demeyin. Şeytan sizi saptırmasın ne diyecekseniz onu deyin buyurmuştur. Ama bugün bakıyorsunuz. Allahümme salli ala Muhammed'in dediğin zaman sanki bir eksiklik atfetmişsin gibi algılanıyor. Öyle değil. Şüphesiz Peygamber reis-i en iyi tazim eden de sahabilerdi. Sahabilerde hiç böyle şeyler yok. Aşırılıklar yok. Ölçüyü muhafaza etmediklerinden ötürü o hale geldiler ki Osmanlı'nın şairleri şu ifadeyi kullandı. mirat Muhammedten Muhammed'den Allah görünür daim demeye başladılar. Yani Muhammed aynasından Allah görünmektedir. Haşa. Mahmut Efendi'nin o Bayram Ali hocam dedikleri öldürülen birisi vardı. Şey Hızır... Bayram Ali Hoca diyorlar. Ah, o, he, camide camide öldürler. O adamın, bak o adamın video kaydı var şeyde. İnternette geziyor. Şu ifadeyi kullanıyor ya. Muhammed eşittir Allah. İşte bunlar ölçüde duramayıp Allah'ın bu ümmete. İnsanlara meşru kıldığını aşan kimseler. Allah Azze ve Celle hakkında bilmeden söz söyleyen, delilsiz, körü körüne akıllarıyla uygun buldukları şeyi yapan kimseler. Bunların şey daha fazlası var. Şimdi... Bari... Tabii bunlar daha tehlikeli bir durumda. Önümüzde tarihat şeylerinde o kadar aşırı överek, onların himmetine inanarak, hikmetini bekleyerek ya da kerametini umarak, haberlerinde bir şey istemek gibi yani. O da aşağı gitmek. E tabi. Mesela e, dedik ya. Şimdi büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen, alimimizin hakkını tanımayan bizden değildir buyuruyor Allah Resulü. Allah Vesselam. Şimdi alimimizin hakkını tanımak nedir? Onu hatasız kabul etmek mi? Onu göklere çıkarmak mı? Onun hakkını tanımak. Alimlerin hakkını elbette tanıyacaksın. Ama bu onu hatasız görmeye götürmemeli. Çünkü hatasız olan, hatadan korunmuş olan masum olan sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu sefer alimleri peygamberler gibi şu, şu mantığı getiriyorlar. Alimler peygamberlerin varisleridir diyor. İyi de peygamberin her şeyine varis olmadı ya. Nübüvvetine de varis olmadı ya. Bu onların e, alimlerini peygamberler mertebesinde görmesinin sebebi onların da vahye mazhar olduğuna inanmalarıdır. Bugün Fethullah Gülen'in bazı yanlışlarını eleştirdiğimiz zaman onun taraftarları ne diyor biliyor musunuz? Onlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işaret almadan onunla uyanıkken görüşmeden hiçbir iş yapmıyor diyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatında şirk ile mücadele etmeyi emredecek. Vefat ettikten sonra bunlara şirke emredecek öyle mi? Hamza'dan medet isteyin diyecek öyle mi? Gidin kiliselere yardım yapın diyecek öyle mi? O haberi söyleyen kadın geri çekmiş beyanını. Kilise yardım etmiştir, restoran ettirmişti. Geri çekmişti. Var mıymış öyle bir haber? Bilmiyorum. Tayyip Erdoğan bir baskı yaptı demek. Bana da öyle gelir. Bilmiyorum. Dinler Arası Diyalog'da bakın 3 tane elebaşı isim var. E, kafirlerin şu an tuzağında olan şeytan üçgeni gibi bir üçgen. Birisi Tayyip Erdoğan, birisi İskender Evrenesoğlu, birisi Fetullah Gülen. Dinler arası diyalog, Müslümanlar arasında e, destek veren bu üç kesim var. Ama onlar da bir oyun içinde şu anda. Oyun içindeler. Evet, ne bekliyorsunuz? Valla Evrenesoğlu diyorsan o. Tamamen şeytanın kolu olmuş. O zındık olduğunda hiçbir şüphe yok. O ve ona tabi olanların kafir olduğunda e, duraksanmaz bile yani. Çünkü her kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir nebi geleceğine, bir rasul geleceğine inanırsa o kafir olmuştur. Kur'an'ın ve sünnetin apaçık gösterdiği delilleri yalanlamış demektir. Ve bu cehaletin maziret olmadığı bir konu. Her Müslüman... Bunu bilmek zorunda. Muhammed Aleyhisselatü vesamdan sonra yeni bir şeriat, yeni bir Resul gelmeyecek. Hiç kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatta bir değişiklik, tenzilat, tebdilat yapamayacak. Ama bunlar e, mesela AKP de aynı ayaktan gidiyor. Mesela dinden sorumlu devlet işleri başkanına getirdikleri Mehmet Aydın vardı. Şu an e, başbakan yardımcısı oldu. E, o adam kitap ve sünneti kesinlikle takmayan birisi. Yani kitap, ayet ve hadis de olsa zamana göre yorumlamalı o ayeti, ve hadisi diyen birisi. Bu şunu söylüyor. Avrupa Birliği bize diyor ki diyor, Yahudi ve Hristiyanlar bize şöyle diyorlar. Madem Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsunuz, bir Müslüman Yahudi veya Hristiyan kadınla evlenebiliyorsun dininize göre ama Müslüman bir kadın Yahudi veya Hristiyan erkekle evlenemiyor. İlk önce bu sorunu bir halledin gelin diyorlar bize diyor. Bizim de diyor bu sorunu halletmemizin önünde tek mümteyne suresi 10. ayeti vardır. Bunu açmamız lazım diyor. Abant konuşmasında, Bolu Abant konuşmasında bunu söylüyor ilahiyatçılara. Nasıl açacağız? Ayeti. Ayeti iptal edeceksin. Haşa. Bunlar işte bu yoldalar. Bu yok. adam zaten bu sana, adam zaten inanmıyor. Yani Hocam hiçbir münazıme uymuyorsun ki zaten sen o ayetini yaz. Çünkü zaten ayete ya gelmemiş. Ya şimdi Bilmiyorum. sen Bilmiyorum. ilahiyatçıları Bilmiyorum. bir kalıba sokmazsan nasıl açacağız? Kalıba mı? Yok vardır zaten. Var. Yani <gülüyor> bir toplumu nasıl etkilersin? Ancak alimlerini, hoca dediği kesimi etkileyerek, ele geçirerek etkilenirsin. Bakın şimdi Yaşar Nuri e, ilk yazılarında Türkiye'deki en büyük problem ne? Devletin halka zulmü, dayatmalarıydı. Yaşar Nur ilk önce bu dayatmaları kullanarak laiklik dediğiniz şey işte din düşmanıdır falan filan diyerek ne yaptı? Halkın, halkın büyük bir kesiminin ilgisini çekti. Bu ilgiyi çektikten sonra asıl zehirlerini kusmaya başladı 90'lı 93 94'lü yıllarda. Ben 92'ye kadar takip ettim onun yazılarını. Ve ilginç şeyler yazıyordu. 92 93'lü yıllardan itibaren işte bu e, saçma sapan şeylerini ve o zaman koyu bir tasavvufcuydu. İşte Kur'an inkarı, Sünnet inkarı gündeme geldi. Bu sefer sosyete kesiminden e, baya bir destekçileri oldu. Öbür taraftan tutturamayınca, bu sefer sosyete kesiminden baya bir takipçileri oldu. Sonra bunu egale etmek için başka isimler çıktı. Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır. İşte Nihat Hatipoğlu, Mustafa Karataş. Bunlar hep bir zemine doğru kaydırılan törpülenme çabaları. Bu toplumun hocaları, fetva aldığı kimseler bunlar. Bu toplumu yönlendirenler bunlar şimdi. Birinden olmazsa birinde, birinden olmazsa birinden. Sonuçta neticede hepsi de bir takım şeylerden ne yapıyor? Kitap ve sünnetin apaçık gösterdiği şeyleri, Baltalıyor bir şekilde. Biri o kısmını, biri bu kısmını. Fark etmez. Bir de tartışma oluyor. Bir de onların taraftarları oluyor falan filan. Şimdi biz e, işin esasında temelinde delile tabi olmayı bilmeyen bir toplum olduğumuzdan dolayı kimi daha güzel konuşuyor görürsek onun peşinden gitmeye. Kim bizim hoşumuza gidecek şekilde konuşuyorsa onun dediklerini kabullenmeye yönleniyoruz. Tabii bir meyil bu. Bilmeyen insan için tabii bir meyil bu. Mesela benim bize bana şuan şey yazdığı takip edeyim. Süleyman'ın ateşin artık kuduracaktım o yazdığı okudukça. Kaç kere telan ettim çıkmıyor telefonum. Evet. Ya akla mantığa bir şey diye yazdıklar yazdığı. İşte biz e, yani toplumun bakışında da problem var. Niye biz aklımızla mantığımızla ele alıyoruz de? ki? Kur'an ve sünnet. Ya Bak. üstünü söylüyorum ben. Ben huzur önünde çalışıyorum. Orada bunu yazdığı okuyan hastaları var. İsaplar evet. bizde hastalar var. Yaşlı. Hoşuna gidiyor. Bak dur evet. böyle diyor diyor. Ne diyor bu? Bahar ayetinde insanlar maymundan dönme. Öyle şeyleri vardı. Var var çok şey. Mealinde var. falan işte e, mesela size gösterdim miydi o zaman? Eyvahcan orada bir baktık. Gösterdik değil mi? Orada söylüyor. Yani tekamül nazarayesine inanıyor. Kur'an mealine bunu işlemiş adam. Ya aldı parayı buraya yazsın yazıyor. Ya şimdi e, aldığı para falan e, işin bu yönüne bakmadan önce biz bir şey Kur'an ve sünnete aykırı mı değil mi ona bakmasını bir öğrenmemiz lazım. Bir kere bunu bu bakışı kazanabilmemiz için kendimiz Kur'an ve sünneti iyi bilmemiz lazım. Bu toplum Kur'an ve sünneti bilmediğinden dolayı cahil önderler ediniyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi. İlim kaldırılmaz diyor. Allah, estağfurullah, Allah ilmi kaldırıp almak suretiyle almaz, çekip almaz diyor. Fakat alimler ölür, onların yerine insanlar cahilleri önder edinirler, onlar da ilimsiz fetva verirler, hem saparlar hem saptırırlar diyor. İlimsiz fetva vermeleri demek, yani bunlar zır cahil demek değil. İlimsiz fetva vermeleri demek, kitap ve sünnete dayanmayan delillerden fetva vermeleri demek. Kitap ve sünnete dayanan delilleri olmaksızın verilen fetvalar demek. Çünkü ilim ancak sahabelerden gelendir. Sahabelerin Allah'tan, Allah Resulünden naklettikleridir. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Bakara 137'de sahabelere hitaben, eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar diyor. Bizim Kur'an ve sünnete sahabelerin iman ettiği gibi iman etmemiz lazım. Kim sahabeler gibi iman etmiyorsa o sapıktır. Bu ölçü şart. Yani e, her Kur'an sünnet diyen de değil bakın. Her Kur'an sünnet Her Kur'an sünnet diyen de değil. Kim bu iddiadaysa, ben Kur'an ve sünnete tabiyim iddiasındaysa onu sahabelere arz ederiz. Sahabelerde var mı bu? Bu anlayışı sen yeni mi çıkardın yoksa sahabelerden gelen bir şey mi? Bunların tetkikini yapabilmemiz için biz toplum olarak kendi delillerimize sahip çıkan bir toplum olmamız lazım. Biz Kur'an'ı terk etmişiz kendi evlerimizde. Yani Müslümanlar olarak biz bunu terk etmişiz. Allah'ın kelamının Manasını okumaktan aciziz Her gün bunun dersini yapmaktan aciziz Peygamber aleyhisselatü vesselamın hadislerini Terk etmişiz onun nasihatlerine Kulaklarımızı tıkamışız ondan sonra Vay efendim bu sapıklar niye burada konuşuyor Diyoruz Biz onları hak ediyoruz Allah azze ve celle Enam suresinde öyle vuruyor Biz zalimlerin bir kısmını Bir kısmının üzerine musallat ederiz Diyor Eğer bizde bu zalimlik olmasaydı Başımıza bunlar musallat edilmezdi biz ilk önce hatayı kendimizde aramamız lazım. Yani toplum olarak bunu çözmemiz lazım. Yaşayan delil üzere yaşasın, helak olan da delil üzere helak olsun diyor Allah Azze ve Celle. Küfür, sapıklık hiçbir zaman delil üzere olmaz, şüphelere binaen olur. Şüpheler vardır onlarda. Ama hak her zaman delil üzere apaçık gider. İnandığın hak, kitap ve sünnetin apaçık delilleriyle. Aklında fıtri boyutta aklın deliliyle vahiy boyutunda kitap ve sünnetin deliliyle hak apaçıkdır. Batıl ise ister bir bidat sapıklığı olsun, ister küfür sapıklığı olsun, İslam dışı sapıklıklar olsun, mutlaka şüphe üzerinedir. Yakın üzere değildir küfür. Gibi, doğru söylüyorum. Kur'an-ı Kabir'de okuyoruz. <gülüyor> Sünnet ver, okuyor. ya birey, şimdi okumak değil bunu da. Yanlış bileceğiz ama bilmek i̇şte lazım. Onu diyorum ya yani sadece gelmekle olmuyor yani. Yani o kurbanlık koyun gibi asıyorsun. Sadece ne yapıyoruz Kur'an-ı Kerim. İşte cenaze açıyorum. Kabre i̇şte gidiyoruz, orada şuna, okuyoruz. De i̇şte okusa onu anlamını, bunu. İşte. Buruk yaşamaktan sonra ya bir anlamıyor zaten. İşte yani. Ya yani evet. ölülere okuyoruz. Ya sünnet düğünü var veya mevlüt var, onları okuyoruz, tamam, gir koy. Evet. Ya yani Kur'an-ı Kerim. Ölüyorum Allah'ın şimdi değil mi? Bir Kur'an'dan devam bahsederdim